Merhaba, halen yenilenebilir durumdaki tonlarca gıdanın çöpe gitmesinden sorumlu tutulan tavsiye edilen son kullanım tarihi uygulamasında değişikliğe gidilmesine çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinden destek geldi. Pirinç, makarna ve kahve gibi tavsiye edilen son kullanım tarihinden sonra tüketilmesinde sağlık açısından bir sakınca bulunmayan ürünlerde bu uygulamanın değiştirilmesi 19 Mayıs pazartesi günü Avrupa Birliği Tarım Bakanları toplantısında gündeme geldi. Hollanda ve İsveç'in hazırladığı ve farklı Avrupa Birliği ülkelerinin de destek verdiği teklifte şu anda yürürlükte bulunan tavsiye edilen son kullanım tarihi uygulamasının gıda israfına yol açtığı belirtiliyor. Belgede gıda kaybını ve gıda israfını azaltmak pek çok Avrupa ülkesi için bir öncelik deniliyor. Bu etiketin sağlıkla hiçbir alakası yok daha çok kaliteyle ilgili bir şey ki müşterilerin buna kendilerinin karar verebileceğini düşünüyorum diyen Hollanda Tarım Bakanı Sharon Dixma, bir yandan tüm dünyada nüfus hızla artarken gıda israfının önüne geçmek için daha çok şey yapılması gerektiğini söyledi. Avrupa Komisyonu sürdürülebilir bir gıda sistemi için raporunu Haziran ayında sunacak, Hollanda ve İsveç'in aynı sırada Avusturya, Almanya, Danimarka ve Luxemburg'da da bir yandan gıda güvenliğini teminata alırken, israf sorununu da minimize edecek, küçültecek değişikliklere gidilmesine destek veriyor. Dünya Bankası'nın raporuna göre başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyadaki gıdaların %35'i çöpe gidiyor. Çin yönetimi ülkedeki hava kirliliği sorunu ile mücadele için ayrıntılı bir eylem planı açıkladı. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından açıklanan Hava Kirliliğini Engelleme Eylem Planı başlıklı çalışmada Ülkenin kömür, doğalgaz ve nükleer enerji alanındaki mevcut hedeflerine de atıp yapılırken yeni olarak özellikle rüzgar ve güneş enerjisi alanında kurulu güç hedeflerinin yükseltildiği bildiriliyor. Çin yönetiminin eylem planında atılacak diğer adımlar arasında ise eski ve verimsiz kömür santrallerinin kapatılması, enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması, elektrik iletim altyapısının özellikle yenilenebilir enerji kaynaklı yatırımları destekleyecek şekilde güçlendirilmesi, Rüzgar ve güneş enerjisi sanayisindeki ekipman üretiminin arttırılması için gerekli adımların atılması gibi birçok madde sayılıyor. Çin'in gerek elektrik üretiminde gerekse toplam enerji tüketiminde kömürün payı ne yazık ki her gün artıyor. Çin tek başına dünya kömür üretiminin %46'sını, kullanımdaysa %49'unu gerçekleştiriyor. Bu kullanım Çin'i dünyanın en fazla karbon salımına neden olan ülkesi yaparken ülkedeki hava kirliliği, Özellikle son yıllarda insan sağlığını ciddi olarak tehdit edecek seviyeye yükselmesine neden olmuş durumda. Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam'ın bugün açıkladığı çok önemli bir raporda küresel çapta en büyük 10 çevreyi kirletenler arasında kim var dersiniz gıda ve meşrubat şirketleri. Bunların toplamının sera etkisi yaratan gaz yayma potansiyelinin İskandinavya'dan daha fazla olduğu ifade edildi raporda İklim değişikliği politikalarına oldukça eleştirel bir genel bakış sergileyen rapor şirketleri uyararak eğer iklim krizini çözmek için nüfuzlarını ve ağırlıklarını daha fazla kullanmazlarsa mali yıkıma gitme risklerinin olduğunu belirtti. Raporda yer alan şirketler arasında Associated, British Foods, Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, Mondoleez International, Nestle, PepsiCo ve Unilever gibi dünyanın en çok bilinen şirketleri var. Aralarında Durmak adlı yeni rapor bu firmaların hepsinin yıllık 250 milyon ton sera etkisi yaratan gaz ürettiklerini belirterek bunun Finlandiya, İsveç, Danimarka, Norveç ve İzlanda'dan daha fazla olduğunu kaydetti. Oxfam bu şirketlerin 2020'ye kadar toplam emisyonlarını 80 tona kadar düşürme kapasitelerinin olduğunu da belirtti. Ama sürdürülebilir ekonomi için iklim değişikliği tehdidine karşı Yeterli çabayı göstermediklerini vurguladı. Rapor günlük olarak 1.1 milyar dolar geliri olan bu şirketlerin tüm dünyadaki düşük gelirli ülkelerin toplam gayri safi milli hastasından daha fazla olduğuna dikkat çekti. İklim değişikliği, fırtına, kuraklık ve hava durumunda değişikliğe yol açıyor ve bu da gıda arzını ciddi şekilde tehdit ediyor ve fiyatları tetikleyerek daha fazla açlığa ve yoksulluğa neden oluyor. Oxfam, mısır gevreği gibi ürünlerin fiyatının iklim değişikliği nedeniyle 15 yıl içinde %44 artmasını öngörüyor. İklim değişikliğiyle beraber ciddi bir gıda krizinin yolda olduğu artık bilinen bir gerçek. Bu yüzden Türkiye'de de madenler, endüstrileşme ve kentleşme nedeniyle tehdit altındaki birinci sınıf tarım arazilerinin korunması en büyük gerekliliklerden bir tanesi. Türkiye'nin acil olarak kırsal politikalarını iklim değişikliği ve artan nüfusa paralel olarak gözden geçirmesi ve kırsalı güçlendirmesi Ve küçük aile çiftlikleri bazında tarımsal üretimi güçlendirmesi gerekiyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.